Bu Kur'anî cümlede, bu dünyadaki iyilik, öte dünyadaki iyilikten önce zikredilmiştir. Bunun birinci sebebi, bu dünyada yaşanan hayatın, ahiret hayatına takaddüm etmesi, onun tohumunu içinde taşıması. İkinci sebebi de, insanın ruhun çağrısına kulak verip de, ahiret iyiliğini aramadan önce, fiziki ve dünyevi ihtiyaçlarının doyumunu arayacak bir yapıda yaratılmış olmasıdır. Hz. Muhammed'in çağrısı, fiziki ihtiyaçları göz ardı eden, dünyevi hayatı bir kenara iten, salt mistik bir çağrı değildi. Ruhun ve bedenin aynı gerçekliğin, bir bütün olarak insan hayatının değişik fakat birbirinden ayrılmaz yanları olduğunu vaz eden bir çağrıydı onunkisi. Böyle olduğu için de, o, sadece bireylerdeki ahlaki tutumun ıslahı ve olgunlaştırılmasıyla yetinemezdi. Bu ahlaki olgunluğun, aynı olgunlukta belli bir toplumsal düzene ulaştıracak yönde biçimlendirilmesini amaçlıyordu. O, öyle bir toplumsal düzendi ki, içinde cemaatin her üyesi için, fiziki ve maddi planda adil ve giderek yeterli yaşama koşulları sağlanmış ve böylece manevi yükselmenin önündeki engeller aşılmış olsun. Hz. Muhammed, eylem ve aksiyonun, İmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek başladı tebliğine. Çünkü Allah, kulunun sadece imanıyla değil, amelleriyle, özellikle başka insanlarla ilişkileri çevresinde ortaya koyduğu amelleriyle de ilgileniyordu. Allah'ın kendisine bahşettiği ateşli, etkileyici bir dil ve zihin gücüyle, öncelikle güçlünün zayıf üzerindeki zulüm ve baskısına karşı nasihatte bulundu. Kadın ve erkeğin eşit olduğu, tüm görev ve yaptırımlardan her iki cinsin de sorumlu olduğu şeklinde, o güne kadar işitilmemiş bir tezle çıkıyordu insanların karşısına. Kadının sadece bir anne, bir kardeş ya da bir eş olarak değil, aynı zamanda mülkiyet hakkına sahip, kendi adına iş ve ticaret yapabilen, kendi eşini seçebilen bir toplum üyesi olarak da tam bir şahsiyet sahibi olduğunu ileri sürüyordu ve her şeyden önemlisi, o insanın insan tarafından sömürülmesine, faize, tekelciliğe, servetin belli ellerde birikmesine, ve bugün adına spekülasyon denen ve başka insanların potansiyel ihtiyaçları üzerinde kumar oynama esasına dayanan borsa oyunlarına, ihtikara karşı savaş açıyor, adalet duygusunun ve insan sevgisinin kabile ve kavmiyet önyargılarına kurban edilmesine amansızca, Karşı çıkıyordu. Kabileci, kavmiyetçi duygu ve düşüncelerin hiçbir ahlaki değeri yoktu onun gözünde. Onun gözünde cemaat gruplaşmasının tek meşru ve muteber motifi, ırk ve renk gibi rastlantıya dayanan ortak özelliklere değil, halkın ortak bir dünya görüşü ve ortak ahlaki değerler çevresinde gerçekleştirdiği serbest ve bilinçli bütünleşmeydi. Peygamber, gerçekte o güne kadar değişmez gözüyle bakılan, hemen hemen bütün toplumsal kavram ve kurumların topyekün yeniden gözden geçirilmesinde, yeniden yapılandırılmasında ısrar ediyor ve dolayısıyla bugünkü zihniyetlerin, dinin politikaya sokulması şeklinde yorumlayacakları köklü bir devrimi, yerleşik düzeni üst eden devrim çapında bir yeniliği gerçekleştiriyordu. Bütün çağlarda ve bütün toplumlarda müstekbir sınıflar katında görüldüğü gibi Mekkeli müşrik yöneticiler de içinde yetiştikleri toplumsal adet ve geleneklerin bağlanılacak en mükemmel toplumsal düzenekler olduğuna inanıyorlardı. Bunun için de doğal olarak tek ilah düşüncesini politikaya sokan peygamberin eylemine şiddetle karşı çıkıyor ve onu kurulu mülkiyet düzenine karşı girişilmiş bir başkaldırı hareketi olarak damgalıyorlardı. Ve Resulullah'ın sadece insanlara tehlikeli düşünceler fısıldayan bir uyarıcı değil, aynı zamanda insanları aksiyona yöneltmesini de bilen bir devrimci olduğunu fark edince, kurulu düzenin sahipleri derhal çetin bir diriniş örgütlemeye karar verip, ona ve onu izleyenlere zulmetmeye başladılar. Şu ya da bu biçimde bütün peygamberler kendi zamanlarının yerleşik düzenlerine meydan okumuşlardır. Ve bu yüzden onların kendi insanları, kendi akrabaları tarafından zulmedilip alaya alınmasında şaşılacak bir taraf yoktur. Hazreti Muhammed de onlardan biriydi. Akşam namazı biter bitmez İbni Bulayhid'in çevresini onun ilminden, hikmetinden yararlanmak isteyen bedeviler şehirliler alıyor. İbni Bulayhid uzak beldelerden gelen insanların hayatlarına, yol serüvenlerine karşı merakla doldur her zaman. Uzun yolculuklar Necdilerin aşina olduğu bir şeydir. Onlar kendilerine ehlü şihdat, deve eyerine yapışık insanlar derler ve gerçekten de onlardan çoğu için deve eyeri evdeki sıcak yataktan daha alışık olunan bir şeydir. Şeyh'e Irak yolculuğu sırasında başından geçenleri anlatan Harp kabilesinden genç bedevi içinde bu muhakkak böyle olmalı. Genç bedevi Irak'ta ömründe ilk kez farancileri yani Avrupalıları görmüştü. Söyler misin şeyhim, bu faranciler niçin hep gözlerini örten şapkalar giyerler? O zaman gökyüzünü nasıl görebilirler? Onların istediği de bu zaten diye karşılık veriyor şey, benden yana göz kırparak. Belki de gökyüzünün onlara Allah'ı hatırlatmasından korkuyor. Çünkü onlar normal iş günlerinde Allah'ı hatırlamak istemezler pek. Buna hepimiz gülüyoruz. Fakat genç bedevi daha fazlasını bilmek istiyor. Peki madem öyle, Allah neden onlara karşı o kadar cömert? Neden müminlere vermediği zenginliklerini onlara veriyor? Ooo! Bunun cevabı basit oğlum. Onlar altına tapıyorlar ve bu yüzden de tanrılarını ceplerinde gezdiriyorlar. Fakat bakın işte dostum burada diye devam ediyor elini dizime koyarak. O benden daha iyi bilir farancileri. Çünkü onların arasından geliyor o. Hamdolsun Allah'a onu karanlıktan çıkarıp İslam'ın aydınlığına ulaştırdı. "Öyle mi kardeşim?" diye heyecanla soruyor genç bedevi. "Gerçekten bir farancı mıydınız?" Onu başımla olumluyunca hayret ve sevinçle fısıldıyor. "Hamdolsun. Allah'a hamdolsun dilediğini doğru yola yöneltene. Peki kardeşim, o zaman sen söyle bakalım. Bu farancılar Allah'a karşı neden bu kadar kayıtsız davranıyorlar?" Bu uzun bir hikaye, diye cevaplıyorum onu. Birkaç kelimeyle anlatmak mümkün değil. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki, Farancilerin yaşadığı dünya, Deccalin, yani göz kamaştıran ve ayartan tağutun dünyası. Resulullah'ın, ahir zamanda insanların çoğunun, Deccalin peşinden gideceğini haber veren sözünü bilirsin herhalde. Ve genç bedevinin meraklığı, Şeyh İbni Bulayhid'in de olumlayan bakışları altında, Tek gözlü, fakat Allah tarafından gizemli güçlerle donatılmış olan Deccal'in, bu apokaliptik varlığın zuhurunu anlatmaya başlıyorum. Dünyanın en uzak köşesinde konuşulan sözleri işitebilecek, tek gözüyle sınırsız uzaklıklarda olan şeyleri görebilecek, gökyüzünde uçacak, yer altından altın-gümüş fışkırtacak, istediği zaman yağmur yağdırıp, ekinlerin yeşermesini sağlayacak, dilediğini öldürecek, Dilediğini sağ bırakacak. Öyle ki imanı zayıf olanlar bu durumu görüp, Deccal'in bizzat Tanrı olduğunu sanacak ve önünde secdeye kapanacaklar. Ama imanı sağlam olanlar, onun alnındaki münkir yazısını okuyacak ve onun yeryüzü imtihanının bir parçasından başka bir şey olmadığını anlamakta gecikmeyecekler. Bedevi dehşete kapılmışçasına gözlerini açıp bana bakarken, Allah'a sığınırım, Allah'a sığınırım, Diye mırıldanıyor ve ben İbn-i Bulahi'de dönüp bu mesele tamamı tamamına bugünkü teknolojik medeniyetin tasviri değil mi şeyim? Tek gözlü çünkü hayatın sadece bir yanını maddi yanını görüyor manevi yanından haberi yok mekanik harikaları sayesinde insanın Allah vergisi duyularıyla göremeyeceği şeyleri görüp işitemeyeceği şeyleri işitmesini sağlıyor baş döndürücü bir hızla mesafeleri fethediyor teknolojik büyülerle suni yağmurlar yağdırıp, istediği ürünü, istediği verimde yetiştirebiliyor. Yer altından inanılmaz zenginlikler bulup çıkarıyor. Bilimsel terörü ve savaş teknolojisiyle bir yandan hayatı ortadan kaldırırken, bir yandan da tıbbi buluşlarıyla ölüme mahkum gözükenlere hayat bahşediyor. Ve maddi planda o kadar ve öylesine göz alıcı gözüküyor ki, imanı zayıf olanlar, Bu bahşedici, bu altilmez güç karşısında aciz ve hayran kalıp, neredeyse onun kadiri mutlak bir mabut olduğuna inanmaya başlıyorlar. Ama gerçek yaratıcıye olan imanlarını koruyanlara gelince. Onlar açıkça görüyorlar ki bu deccası güce bel bağlayıp ona sığınmak, Allah'ı inkar ya da Allah'a ortak koşma anlamına geliyor. Haklısın Muhammed, Haklısın! Diyor i̇bn dizime heyecanla vurarak. Deccal hakkındaki rivayeti bu açıdan değerlendirmek hiç aklıma gelmemişti benim. Fakat sen haklısın. Bilimsel, teknolojik ilerlemeyi Allah'ın bir lütfu olarak ele almak yerine, gittikçe daha çok insan, ahmakçasına onun kendi içinde bir amaç olduğuna inanmaya başlıyor ve ona kul köle oluyor.''